Heyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. El Haş, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2. 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden Nadroğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Kıyamet günü hesabın görülmesi için olan haşırdan bir örnek olarak bu kelime kullanılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İkinci ayet. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, Küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar yani Nadroğulları Yahudileri de kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler bundan ibret alın. Ayette geçen son emirden hareketle, ibret alın ifadesinin kıyasın şer'i bir delil olduğu hususuna kanıt olabileceği söylenmiştir. Bir şey insanların yalnız kendi isteğine göre olmaz. Onun yanında bir de mühim olan ve unutulmaması gereken Allah'ın planı, takdiri vardır ki, işte ibret Al'ın ifadesi buna işaret etmektedir. Üçüncü ayet. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Dördüncü ayet. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve Peygamberine muhalefet etmeleri... Karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. 5. Ayet O hainlik yapan Yahudilerin yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerine olduğu gibi bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Altıncı ayet Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harbetmediniz. Fakat Allah Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Harpsiz, kolayca alınan ganimetlere fey denilir. Bunlar mücahitlere dağıtılmaz. Bu tür savaşsız alınan ganimetler beytül malın devlet hazinesinindir. 7. Ayet Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından Resulüne ganimet verdiği şeyler Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber, size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Allah Resulü'nün verdiği, emrettiği, ...ve nehyettiği ne varsa, ayette geçen ma ismin mevsulünden dolayı özel ve genel emrettiği ve nehyettiği her şeyi içine alır. Bundan dolayı hadisler ve sünnetler müminlere şer'i delildir. Sekizinci ayet. Bir de, bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar, Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne mal ve canlarıyla yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. 9. Ayet Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam eve edinen kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile, onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Buna İsar denilir ki, kişinin kendisi muhtaçken, başkasının ihtiyacını daha önde görerek onun yardımına koşmasıdır. Medine'ye hicret olayının temelinde, gerçek vatanın Müslümanın doğduğu fakat küfrün hakim olduğu yerden ziyade imanının gereği gibi, rahatça yaşayacağı yer olduğu gözükmektedir. 10. Ayet Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. 11. Ayet görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Münafıklar her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlarla dostluk ve birliktelik kurmuşlardır. 12. Ayet Ant olsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar sonra Allah onları helak eder kimse tarafından da yardım edilmezler. 13. ayet Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu, onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. 14. ayet Münafıklar ve Yahudiler, Surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. 15. Ayet O Yahudilerin hali, Kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. 16. Ayet Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. 17. Ayet Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. 18. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 19. Ayet Allah'ı unuttuklarından dolayı, Allah'ın da kendilerine kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yüce Allah'ı unutanlar, O'nun emir ve yasaklarını yaşantısına karıştırmayanlar, kalpleriyle akılları arasındaki bağlar kopmuş, çarpık kimselerdir. Zaten Allah'a yabancılaşanlar, O'nunla irtibatını kesenler, nefislerinin ve teknolojinin esiri olup, Allah'tan başka şeylere taparcasına bağlanacaklar ve onlardan zevk alıp günah deryasında devam edeceklerdir. Bunun yanında Yüce Allah'ın onlara kendilerini unutturmasında çok vahimdir. Çünkü kendini unutan insan ve toplum hayvani duygulara yönelecek, böylece cehenneme götürecek şeyleri cazip görecek, öz benliğini, şahsiyetini, manevi değerlerini unutup kendine yabancılaşacaktır. Böyle bir fert veya toplum artık yoldan çıkmış, manen intihar etmiş, zillet ve esareti ducar olmuş, ruhen köleleşmiş veya yok olmaya mahkum olmuş demektir. İşte Yüce Allah bu iki tehlikeye karşı uyarmaktadır. 20. Ayet Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. 21. Ayet Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Elbette onu Allah'ın korkusundan başlayarak parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Bu misalden anlaşıldığına göre, inanan insan da Kur'an karşısında en az dağların hali gibi olmalı. Boyun eğmeli, ufalıp teslim olmalıdır. Olmuyorsa dağlardan daha sert ve katı demektir. 22. Ayet O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur Gizliyi de Aşikarı da bilendir O Rahman'dır Rahim'dir 23. Ayet O öyle Allah'tır ki O'ndan başka hiçbir ilah yoktur Hükümrandır Mukaddestir Selamete erdirendir İnanıp sığınana güven verendir Gözetip koruyandır Mutlak galiptir Cebbardır her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. 24. Ayet O takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Özellikle son üç ayeti dinlerken durak yapılan ara cümlelerinde ve sonlarında ''Amenna ve saddakna'' inandık ve tasdik ettik diyerek karşılıkta bulunabiliriz. Peygamber Efendimiz kim sabah ve akşam üç defa Emmuzu billah hissemiül racim dedikten sonra bu üç ayeti okursa, kendisine sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler maafret diler buyurmuştur. Haş suresini dinlediniz. Mümtehine suresi. Medine döneminde. 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler. Resulü de, sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de, açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İkinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Allah'a düşmanlık edip, onu tanımayanlar, emirlerine muhalefet edenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi için gizlice hazırlıklar yaparken, Mekke'den Sari adında bir kadın, yardım toplamak için Medine'ye geldi. Toplanan yardımlarla geri dönerken, Hatib bin Ebi Belta, Mekke'deki yakınlarını korumak için kendisine durumu bildiren bir mektup vermişti. Hz. Peygamber de bunun üzerine asaptan 6 kişilik bir süvariyi yola çıkardı. Onun tarif ve emir buyurduğu hah bahçesinde kadını yakalayıp mektubu aldılar. İşte bu ayette Yüce Allah kendisine ve Müslümanlara açık veya gizli düşmanlık edenlerle dost, sırdaş olmamamızı ve onlara sevgi göstermememizi emrediyor. İkinci ayet. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Üçüncü ayet. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Dördüncü ayet. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şifsiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına... ''Senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim, fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez.'' demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ''Ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır.'' demişlerdi. Beşinci ayet, ''Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme, bizi bağışla Rabbimiz.'' Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin, demişlerdi. Altıncı ayet. And ki, onlarda sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hande layık olan da yalnız O'dur. Yedinci ayet. Umulur ki, Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 8. ayet. Allah sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. 9. Ayet Allah ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 10. Ayet Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Sizde mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye o hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Yahut onlardan da size geçen kadınlar için mehir ödemede sıra size gelince... 12. Ayet. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyi emir, ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hz. Peygamber'e kadınların biat şeklini anlatan bu ayeti kerime Mekke'nin fethi günü nazil olmuştur. Ayeti kerimede geçen başkasından çocuk edinmek İki şekilde olur. Ya meşru yolla ya da çocuğu olmadığı için başkasının çocuğunu alıp onun kocasından olduğunu söylemekle olur ki her iki halde iftira yoluyla çocuk edinmiş olmaktır. Ayette geçen zina etmeyecekleri sözüyle zinadan doğan çocuğun kocasına ait olduğunu söyleme ayrı ayrı suçlardır. Çünkü kadın bu biattan önce veya sonra da zinadan olan hamileliğinin kocasından olduğunu söyleyebilir. 13. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Yahut min beyaniye olarak alınırsa mana şöyle olur. Kabir ehlinden olan kafirlerin artık her türlü yardımdan ümitlerini kestiği gibi onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Mümtehine Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgün.